Şafii mezhebine göre vitir namazı bir rekat olarak kılınır mı diye sormuş izleyicimiz. Evet kılınır. Yani teravih namazı, vitir namazı vesaire bu namazlar mesela Şafii mezhebinde daha ziyade diyelim kazası olan kişiler teravih namazını kılmaktan ziyade ne yapıyorlar? Kaza namazı kılıyorlar. Evet. Yani mezhepler arasında böyle farklılıklar var. Hanefi olan bir kardeşimin mesela kaza namazı varsa o teravih namazında kılabilir, herhangi bir sakınca yok. Bu mezhepler arası bir içtihat farkıdır. Evet. Diyelim vitir namazı, vitir ne demek? Bir demek, tek namaz. Bu bir rekattan 12 rekata kadar kılınabilecek bir namazdır. Ee, zaten Şafii mezhebinde bitir namazı sünnettir. Evet. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'a göre vaciptir ee, ve üç rekat olarak kılınır. Ee, bazı mezheplerde mesela 2 artı 1 şeklinde de kılabilirler. Ee, üç rekat şeklinde de kılındığını biz mesela hacca giden, umriye giden <gülüyor> kardeşlerim bilhassa Ramazan ayında Buna şahit olurlar ve görürler. O halde vitir namazı şafi mezhebine göre sünnet olan bir namazdır. Evet. En az bir rekat olarak vitir namazı şafi mezhebine göre kılınabilir. Teşekkürler hocam.